Kur'an-ı Kerim'e sarılmadığınız zaman neler ortaya çıkıyor gördünüz. Yani az önce işte vahiy konusuyla ilgili anlattıklarımız veya işte şeyin ile ilgili olarak anlattıklarımız ayetleri birlikte değerlendirdiğiniz zaman sonuç farklı oluyor. parçaladığınız zaman farklı oluyor. Yani insanlar şey yapıyor. iki tane kelime alıyor ayet-i ayet olarak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 Böyle olur mu? Peki.